Oh yeah. Hvala Kainat, bugün 8 Kasım Pazartesi, yıl 2010, ay 11, gün 312, Kasım 1 1431, Hicri Zihlice 2, 1426, Rumi Ekim 26 Kasım günlerinin başlangıcı Bugün Kasım günleri başlar. Kasım günleri, yılın sonbahar ve kış mevsimlerini, hızır günlerini ise yılın ilkbahar ve yaz mevsimlerini içerir. Bölen anlamına gelen Kasım, ...günleri 179 gündür... Art ...artık yıllarda 180 gün olur... ...Kasım ayının 8'inde başlar... ...ve 5 Mayıs'ta son bulur... ...yüzyıllardan beri süre gelen denemelere göre... ...Kasım fırtınalı soğuk girerse... ...kış sert geçer... ...yumuşak, güneşli, lodoslu bir hava ile girerse... ...o yıl kış hafif geçer... Günün tarihi... ...30 yıl önce bugün... ...8 Kasım 1980'de... ...İstanbul'da yitirdiğimiz Dok Profesör Doktor Nadir Hatemi... Bir tıp bilgini olduğu kadar bir ahlak kuramcısıydı. Kasım ayında Yenecek balıklar Palamut ve toriğin zamanıdır ve yağlıdırlar. Nasıl yerseniz yiyiniz. Kılıç şişi de unutulmamalı. Kılıç fırında da güzel olur. lüferin haşlaması da ızgarası da olur. Barbunya yağlıcadır, ızgarası yenir, diğerleri haşlanmalıdır. Kasım ayında çiçekler. Kuru yapraklar toplanıp gübreyle karıştırılarak fide harcı yapılır. Hercai şebboy çiçekleri dikilir. Gül ağaçlarının dikilmesine başlanır. Sebzeler. Evvelce dikilmiş salatalar siper, siperler altında tekrar dikilir. Lahana, beyaz yapraklı salatalar kuzu kulağı dikilir. Bahçıvanlık. Kuşkonmazların yapraklarını gübreyle örtmeli. ıspanakları seyre seyrekleştirmeli. Enginar, hindibağ. Karnabaharları dondan korumalı Badem, erik, kayısı, şeftali çekirdeklerini Kuzey rüzgarı gelmeyen duvar diplerine ekmeli Uç gösterince soğuktan kavrulmamaları için üstlerini örtmeli Camlı sandıklarda yetişen fidanlara gündüzleri hava vermelidir Bağlar kirizma edilir, çubuk dikilir Ahır ve kümes Kümesleri ahır ve ahılları temiz tutmalı, sık sık havalandırmalı Hayvanların yattıkları yerleri rüzgardan korumalıdır Yemek listesi gün 312 et suyu sığır dili rosto pilav salata ve sütlaç. Büyük saatli marif takvimi. Since I met Bir kez Açık Radyo burası 94.9 Aynı zamanda AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz Ve Açık Gazete Haftanın ilk Açık Gazetesi Başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan Ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi günaydın. günaydın Ivory Joe Hunter'da bir günaydın Onun ölüm yıl dönümü bugün 1974'te Bugün ölmüştü Ve Since I Met You Baby adlı Çok bilinen parçasıyla açılışımızı yaptık. Onun ölüm yıl yıldönümü dolayısıyla kendisi dünyadaki yaşayan en mutlu adam sıfatını taşımış bir zamanlar. Amerikalı Rhythm ve Blues şarkıcısı, besteci ve piyanist. En ünlü şarkısı da Since I Met You Baby'di size çaldığımız. Seni tanıdıktan sonra her şey değişti ben de çok değiştim diyordu. Şimdi haberlere bakacak olursak hafta sonundaki haberlerden mi başlayalım yoksa bugünün öncelikli hmm. şeylerine mi? Bol bol çevre haberimiz var. bir Hafta sonundan başlamakta herhalde fayda var. Bari kronolojik gitse ne bileyim. Yoksa bugünden başlayıp geriye doğru gitmek daha mantıklı. Ben de karar veremedim doğrusu ama bol çevre şeyimiz var. Bir kısmı da bayağı mücadele içeriyor. İstersen önce hafta sonundakileri şöyle bir sonradan döneriz, dönmez biz bilmiyorum ama bir gözden geçirelim. Önemli iki şey oldu. Bir tanesi yargıtay Ergenekon'un en önemli sanığı. Haber alın, mahmet haber alın. Başkent Üniversitesi Rektörü 9 hakim için açtığı 1500 1500 liralık tazminat davasını te iki çoğunlukla onayladı genel hukuk genel kurulunda tazminatın miktarı konusunda anlaşamamış yalnız bunun tabi çok önemli ya yargıtay Ergenekulu enün önemli sanığını bu şekilde verdiği bir kararla korumuş olduğu da diyorlar hukukçularla danışılmış bu önemli bir şeydi karardı yargı tarihinde ilk İlk ceza hakimlerine sanığı niye tahliye etmediğiniz gerekçesiyle verilen bir tazminat kararı. Bu üstelik de uzun bir süre bir kişi raporunda sağlık durumunun e, kötü olduğuna dair bir şey olmadığını gösteren raporda sumen altı edilmiş, uzun süre gizlenmiş, sonradan aylar sonra bir başka tazminat e, tek kişilik bir rapor kurulduğu bu sefer tek kişilik bir Hı -hı. raporla e, sağlık durumunun şeyine izin vermediği, tutuklanmasına izin vermeyeceği şeklinde bir karar çıkmış durumda. Yani bazı şeyleri böyle yazdı belki gün bu kararla e, Ergene Konsan'a Mehmet Haberalı tahliye etmedikleri için 9 hakime verilen tazminat cezası Ciddi tepkilere de yol açmış istersen onlara da kısaca göz atabiliriz. En sert tepkiyi de hükürsü hakimleri gösterdi diyor Zaman Gazetesi'nin haberi. Taburcu raporu görmezden gelinmiş ve 80 yıllık içtihat çiğnendiğine, görmezden gelindiğine ve 80 yıllık içtihatın çiğnendiğine dikkat çekmiş hakimler. Hukuksuzluk ayyuka çıktı deniyor. Yargıtay haber al için meşruiyetini yitirdi deniyor. Bu önemli bir durum. Yani daha önce sağlık gerekçesiyle haber alın tahliyesi istenmiş ama hakimler bu talebi reddetmişti. Taburcu da hakimlerin haklılığını gösteriyordu deniyor Tanju Özkay ile Mutlu Özay'ın haberinde. Ancak bu rapora rağmen hakimler tazminatla cezalandırıldı. Yargıtay da beklentilerin aksine kararı onadı diyor haberde. Böylece bütün yargıçlar ceza kıskacına Alınmış olduğu deniyor bu kararda bir numara var şeklinde taraf gazetesi vermişti bu şeyi hukuka yargıtay darbesi şeklinde de zaman manşetten vermişti çeşitli hukukçularla yani eski anayasa mahkemesi raportörü Osman Can mesela yüksek yargı bütünüyle meşruiyetini kaybediyor demiş Bey pazarı hakimi Orhan Gazi Ertekin ilk defa yargılama sürerken hakimler aleyhine karar verildi. Bunun hiçbir hukuki zemini yok demiş Demokratik Yargı Derneği eş başkanıydı. Bu şekilde ciddi bir problemden bahsediliyor diyebiliriz. Profesör Dr. Hüseyin Hatemi hukuka uygun bir karar değil demiş. Hı hı. Yargılama sonuçlandıktan sonra haksız yere tutuklandığı belli olan kişilere devletin tazminat ödeyeceğine dair özel kanun vardır. Ancak henüz yargılama sonuçlanmamıştır. Hakimlerin tazminata mahkum edilmesi anlamsızdır. Kararı verenler görevlerini hukuka uygun icra etmemişlerdir diyor. Profesör Yusuf Karakoç da Huk hukuk fakültesi dekanı. Yargılama bitmeden ve Mehmet Haberal'ın mahkum olup olmadığı konusunda bir mahkeme kararı çıkmadan hakimler tazminata mahkum edildi. Dolayısıyla karar hakimlerin cesaretini kıracaktır demiş ve yüksek yargı organlarının daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Doçent Doktor Yüce Sayman da yargıtay anayasaya aykırı davranmıştır diyor bir hukukçu görüşü vermiş. Hı hı. Hakimlere atfedilen kusur hizmet kusuru değil. Öyle olsa davanın Adalet Bakanlığı'na karşı açılması lazım. Şahsi kusurda özel hukuk davasıdır. O da yargıtayda görünmez. O da yargıtayda görünmez. Karar hakimler üzerinde baskı oluşturuyor. Hukuki olarak savunulması mümkün değil demiş. Evet, böyle bir haberimiz vardı. Bu herhalde bir miktar daha yalnız hukukçular arasında değil Türkiye'de de tartışması olacak. Miktar daha tartışma gösterilir konularda. Evet. Sadece tazminat miktarı üzerinde kurulda tartışma olmuş. Bunu e, bu şekilde şimdilik bir kenara bırakabiliriz herhalde. İkinci önemli bir şeydi. Hakkari Çukurca'da 27 Mayıs 2009 günü 6 kişinin öldüğü mayın patlaması soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ve 6 askeri şehit eden mayınları döşemekle suçlanan komutanın tutuklandığı haberi var. Tuğgeneral Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Zekiyes evvelki akşam tutuklanarak hatta cumadan bir haber bu galiba Mamak askeri cezaevine Kondu. Bu da ikinci önemli haberdi. Şimdi bugünkü gazetelerin bir kısmında şeyden bahsediliyor. Yani 6 çocuğun hesabını verecek demiş taraf gazetesi mesela. Çukurca'da kendi döşediği mayının patlamasıyla 6 askerin ölümüne sebep olan Tu Tuğgeneral Zekiyes tutuklandı. Gözler hiç önemli değil diyen tüm general Gürbüz'de. Çünkü internete düşen bir ses kaydı evet. olmuştu onları konuşmuştuk biz de bu programda. Bu mayınları ben döşedim diyen ise hiç önemli değil diye bir yanıt vermişti Gürbüzkaya. O da aynı soruşturmada sanık. Yüksek Askeri Şura'da atanamadığı için dava açmıştı Gürbüzkaya. Siperde Başbakan Erdoğan'a da briefing vermişti hatırlanacağı üzere. Başbakan Erdoğan ayakta mı kalmalı yoksa çömelmeli mi, mi? Bir. bir siperde yatmalı mı daha iyi, kalkmalı mı falan gibi uzun tere dönen bir dilin Ee, ön ayağı olmuştu bütün bu süreç Bir süre değil, neyse ki Evet Gürbüs Şimdi bugünkü gazetelerde Mesela Radikal gazetesinde e, Bir kelime oyunu da Yapılarak Örtbaş Paşa neden serbest Demiş Kelime oyunu da denmez ya buna neyse ee, Yani Örtbas edenler niye cezalandırılmıyor Diye soruyor Radikal evet. gazetesi Bugün gazetesinde de manşet Radikal'de olduğu gibi Bugün bu haber Gürbüz Paşa'da cezalandırılsın demiş bugün gazetesi de. Gece gündüz ağladık diyen Altın Mehmetçi'nin ailesi mayınları döşeyen generalin tutuklanmasının yeterli olmadığını söyledi. Sorumlu olan herkes hesap vermeli demişler. Ee, bu haberler önemli. Pek çok açıdan önemli. Aslında e, döşeyen generalin tutuklanması yeterli olmamakla birlikte gerçekten önemli diyebileceğimiz olaylardan biri ama e, hem ailelerin hem de Ailelerin medya desteğiyle üstüne üstlük daha fazlasının gerektiğini söyleyebiliyor olmaları çok daha hayırlı bir durum. Hem de hem radikalde hem bugün de bugünde. bu işin manşet olması da önemli herhalde. Önemli. Biraz tabii daha önce yalnız bir tek Türkiye'de galiba sadece Taraf Gazetesi bu konuda yayın yapıyordu uzun süre. O zaman böyle örtbaş... Örtbas paşa neden serbest tarzı. Genellikle biraz daha şüpheli skeptik haberler vardı. Çıkmıyordu o zamanlar ama neyse bu da bir dönüşüm herhalde. Evet yani. iyi bir şey değil mi? Evet evet bence de öyle. Altı şehit hiç önemli değil diye de bir konuşma olduğu da hatırlayalım. Bu da Türkiye'de yaşandı yani. Zeki Es komutanım uzaktan komutan, komutalı değil maalesef diyor. Çukurca Tugay Komutanı Tu General Zeki S diyor bunu. Hakkari Tümen Komutanı Tüm General Gürbüz Kaya ile. Değil mi diyor G Gürbüz Kaya? Değil komutanım. Uzaktan komutanı değil. Biliyorsunuz bunları korumak için ben burada sıkıntılı oldukları için kendim risk alarak geldim. Bizzat kendim yerleştirdim. Rütbelileri tek tek çağırdım, gösterdim. Mayın döşemek aslında uluslararası antlaşmalara da aykırı. aykırı. Aynen öyle. Onu da belirtmek lazım. Burada belirtmek lazım üstelik. Sanki biz yaptık yapınca olduğu mantığının geçerli olduğu gibi bir anlayış var. Katıyan olmaz yani. Bölük bölük komutanları birbirine devretsin dedim. Hep böyle tekmil verdiler devrettik diye. Ama komutanım bu büyük bir olasılıkla bizim. Yani sabah buraya gelmenizde yarar var komutan. diyor. Ve bütün sorumluluğu alıyorum Zaten komutanlık sorumluluğu olarak Hepimiz alırız o konuda Tereddüdümüz yok diye sözünü kesmiş komutan Gürbüz Komutanım sizi böyle sıkıntıya soktuğum için kahroluyorum diyor Yok yok hayır öyle bir şey Hiçbir sıkıntı yok Bak hiçbir sıkıntı yok Biz aynen planladığımızı tekrar uygularız merak etme hiç onda bir sıkıntı yok diyor Yani 6 kişinin Ölümü Adil Yıldız, Cafer Çelik, Özkan Dumlu, Deniz Demirci, Ziya Bener ve Kemal Özevi'nin 18 ay boyunca yalanlar zinciri sürdü diye de haber edilen bir süreçte e, Hiç önemli değil denmesi Ve bunların da bir zamanlar Türkiye'de yakın geçmişte yaşandığını göstermesi açısından Baya ibret verici ve sıkıntı verici aslında öyle değil mi? Yani rüzgarın aslında ne kadar fena halde değiştiğini ve Türkiye'de işlerin başka türlü akıyor olduğunu gösteren bir sürü bir sürü ayrıntıdan bahsetmek mümkün. Sadece bu haberin içinde bile kimlerin veriyor olduğu, ne şekilde veriyor olduğu bir yana. Ee, bir yandansa askerlerin aileleri hakikaten bambaşka bir dil konuşuyorlar. ya yani Mesela Halil Özev'in e, oğlunu kaybeden babalardan biri. Şunu söylüyor artık barıştan söz etmek lazım diyor aslında Kürt Türk ayrımı yapan haindir savaş istemiyoruz artık demiş iki tarafında kararlı olması lazım biz cahil adamız ama bunun yolunu bilenler vardır onlar da bizim başımızda oturup konuşup çözsünler biz vatanımızı seviyoruz demiş ondan önce ise uzun süredir uğraştıklarını ve hala neden Gürbüz'ün tutuklanmadığını anlamadığını anlatıyor. İnsanların evet. artık konuşuyor olmaları ve hani vatan sağ olsun gibi kuru bir dar çerçevenin içine sıkıştırılmaya çalışılmıyor olması insanlığın iyi bir şey. Evet, önemli bir dönüm dönüşüm daha doğrusu yaşanmakta olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Ama buraya nerelerden geçildiğini de en iyi o aileler biliyor herhalde. Çocukları, oğulları kardeşleri öldürülen insanlar biliyor diyebiliriz. Çok ağır bir süreçti. Büyükte bir mücadele gerektiriyordu. Halen de gerektiriyor ama bu da devam edecek. Evet. Diğer günün iki önemli haberi buydu aslında. Bir de şeyden bulabilirsem. O ha bir de önemli bir haber vardı. Birleşmiş Milletler insani gelişme raporu İnsani Gelişme Endeksi raporu yayınlandı. Türkiye'nin 169 ülke içinde ancak 83. durumda oluyor Türkiye. Pek çok kriter ele alınıyor. Biliyorsunuz her sene bu insani Gelişme UNDP kuruluşun Birleşmiş Milletlerin her sene bunu ele alıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'ne aday ülkeler ve de O OECD ülkeleri ortalamasının çok altında kaldı görülüyor. Bu da şimdi genel olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük işte 10. 10. ekonomisi ya da 16 mıydı? Hep böyle bir şeyler veriliyor. Büyüme hızı itibariyle %10, %10 civarındaki büyüme hızıyla dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Özellikle hükümet mensuplarının sık sık dilinden düşmeyen bir şey. Fakat tarafın biraz daha yorumla karışık başlığında sürmanşetinde verdiği gibi bırakın palavrayı Türkiye 83. diyor. Yani eğitim, sağlık ve özellikle de gelir dağılımı eşitliği konularında Avrupa Birliği'nin ve o tarz ülkelerin, standart ülkelerin çok gerisinde kalmış olduğu görülüyor. Bunlar eğitim, sağlık ve eşitlikte de. 3. dünya ülkelerinin bile gerisinde kaldı. Ortaya çıkmış durumda. Cinsiyet eşitsizliğinde 77. mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliği şeyinde insani gelişme indeksinde de bu en önemli indekslerden biri milli gelir seviyesi yani gayri safi yurtiçi hasıla seviyesi Türkiye'nin altında olan Bulgaristan, Letonya ve Romanya gibi ülkeler Ama Türkiye'ye kıyasla daha üst sıralarda. Neden? Çünkü ortalama eğitim süresi ve beklenen yaşam süresi, ömür süresi gibi kriterler açısından. Ayrıca Avrupa Birliği'ne aday mesela Hırvatistan, eski Yugoslavya Cumhuriyeti, Makedonya ve İzlanda gibi tüm OECD ülkeleri arasında sıralamada en altta yer alıyor. Eşitsizlikte %24'lük bir kayıptan bahsediliyor. Yani bu etraflıca gözden geçirilmesi gereken bir rapor ama yüksek insani gelişme gösteren ülkeler sınıfında yer almasına rağmen çok düşük bir durumda. Gelişme var ama son derece yetersiz deniyor. Listede Norveç en yüksek insani gelişme endeksiyle birinci sırada Avusturya 2 Yeni Zelanda 3. Amerika dördüncü ve İrlanda 5 diye gidiyor. Hı -hı. Evet. Yani diyecek bir şey yok. Çok şaşırtıcı değil galiba değil mi bunlar? Evet ama sözlü yani tersine inanmayı tercih eden bir söylem var sürekli olarak. Biz, ...bize benzeriz... ...işte var mı bizim gibisi... E, ...şeyleriyle... dolu ...söylemleriyle dolu bir şey var... ...bu o anlatılan... ...o diskura... ...çok da uygun olmadığını... ...en temel gerçekler açısından... ...ortaya koyuyor doğrusu... ...yani gelişmişlik epeyce çok aslında... ...bu ara e, konuşulmaya devam ediyor... ...e... Ya sadece artık biz geliştik durumu hikayesi de bitti. Üstüne üstlük bu ara gazlar başka yerlerden de verilebiliyor. Geçenlerde cuma günü vardı yine. Ee, Avrupa Birliği kim olduğunu hatırlasam isimli vereceğim. O zaman habere dönecek ama şimdilik dedikodu vereyim. Ee, gelişmiş bir ülke olduğumuzu söylüyordu bir kişi. Artık gelişmiş ülke her kategorisinde Türkiye diye. E, seviyoruz böyle cümleleri. Bunlar eğlenceli cümleler. Evet bu Türkiye'de yakın tarihinde çok sık gördüğümüz özellikle de 1960'lardan sonra Süleyman Demirel'in mührünü vurduğu hı hı. büyük Türkiye, büyük gelişme vesaire barajlar kralı filan söylemlerinin bir devamını getiriyor ama pek de parlak bir Tablo çıkmadı apaçık ortada. Yani eğitim ve sağlık gibi konularda geride kaldığın sürece özellikle gelir dağılımı eşitliğinde büyük bir şey varsa problemin varsa pek de öyle gelişme yolunda büyük adımlar atman çok şey ifade etmiyor. Bunun üzerinde her zaman durduğumuz gibi gene durabiliriz. Bir de bugünün haberini verin bu çevre meselelerine girmeden önce. Evren dosyası ortada kaldı diye bir haber var. Bunu nasıl yorumlayacağız? Vatan günün haberi. Vatan yorumlamış ama ben anlamadım yorumu. Niye ortada kaldı? Yani referandum Evren dosyası dediği şu oluyor. Geçici 15. maddenin ardından kaldırılmasının ardından referandumda bir sürü kişi gidip suç duyurusunda bulunmuştu Kenan Evren'le ilgili. Ve Kenan Evren'le ilgili ne olacağına dair başsavcılık ve savcılıklar bakıyorlardı. Bu işlem nasıl yapılacak bu dosyalarla ilgili diye. E şimdi yargıtaya gönderilmiş galiba değil mi? Yani mahkeme kar görevsizlik kararı vermiş. Beni aşar demiş ve yargıtaya yollamış. Benim görebildiğim kadarıyla ortada ortada değil. Evet. Değil. Yani doğru. o wishful thinking diyeceğim ama niye böyle bir şey istesinler ki? Yani değil mi? Yani darbecilerin yargılanmasını vatan da ister. Herkes ister. Peki şeyi söyleyelim. Şimdi ne diyor? Eee görevsiz ya yani evren dosyası ortada kaldı diye bir şey var günün haberi patlangacıyla bu sefer top gibi yapmışlar patlangıcı böyle gün haberi diye şimdi referandum anayasa referandumu yargı yolunu açınca işte geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla da yani sorumsuzdurlar ya yani her şeyi yapabilirler anlamına gelecek sorumlu tutulamazlar yaptıklarından Şeklindeki işte Evren ve Arkadaşlarının diyeyim, Diğer generallerin Darbecilerin 12 Eylülcüleri soruşturan Ankara savcısı Görevsizden demiş Yüzlerce suç duyurusu Vardı Ankara Başsavcı Vekili Hamza Akeleş o tarihte DGM Yoktu biz DGM'nin yani devlet güvenlik mahkemelerini Hatırlıyor musun devlet güvenlik mahkemelerini Hatırlıyorum Öyle özel şey mahkeme işte. <gülüyor> Yani Bugün de varlar zaten Biz DGM'nin devamıyız yani? buna bakamayız demiş. Hukukçular yasal boşluklar nedeniyle süreç çok zor ilerleyecek görüşündeymiş. Ankara Başsavcısı suçu yüce divanlık görürse dosyayı Yargıtay Başsavcısı'na gönderecekmiş. Ancak Hı. meclis başkanlığına gitme ihtimali de var. Meclis başkanlığı da görevsizlik ya da yetkisizlik verebilir mi? Yani kiminle vereceğini bilmiyorum ama e, tek bildiğim dosyanın ortada olmadığı, aslında dosyayla ne yapılacağının bilinmiyor olması ki bu da herhalde bir miktar normalde karşılanabilir. Yani çünkü e, daha doğrusu beklenilen üç aşağı beş yukarı buydu çünkü 12 Eylül'de dilekçe vereceğiz ve ardından evrenin içeride göreceğiz. den öte aslında hesaplaşma dediğimiz biraz daha farklı bir şeydi. Neyse. Evet, böylece bu şimdi ya e, mecliste ya da Yargıtay Genel Kurulu'na mı gidecekmiş? Evet. Güzel, yani bir ilerleme var sayılır bence. Aynen öyle. Yani bu işin bütün sonunda ha evren iyiymiş, bir sıkıntı yokmuş gibi bir yere varırsak o zaman e, dosya ortada kalmış olur. Yani. O zaman bir sorundan bahsederiz hep birlikte. Ama şimdilik o yok. Bir oyalama durumu var mı? Bak Göreceğiz onu. Bir de e, şey var. E, son bir haber verelim. İstanbul Barosu'nda 6 ay adayın yarıştığı yarıştı seçimi baro başkanı Muammer Aydın'ın grubundayken sonra ayrılan önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nu ikiye bölen doçent doktor Ümit Kocasakal 6080 oyla kazanmış. Yönetimdeki arkadaşına yenilen aydınsa 4520 oyda kalmış. Hiçbir partiye yandaş olmayacağız diye bir demeçle başlamış Kocasakal işe. Böyle buna neden gerek görmüş dersin. Tam olarak neye ne olmayacaklarmış? Hiçbir partiye yandaş olmayacağız demiş. E önce ilke grubu yani zaten şüphesiz ki şeyden dolayı birazcık. yani e, ya siyaset bunu... kötü bir şey olarak görmeye başladığımız zaman olaylar kolaylaşıyor ya. Evet siyaset dışı bir alan varmış gibi davranıyoruz ...aslında o da siyasetin içinde oluyor ama değilmiş gibi davranınca böyle ilke falan gibi isimler oluşabiliyor. Ee, bir önceki grup ne kadar siyasetin dışındaysa buna dışarlaklık denilebilir mi? Lütfen buyurun içeri demek lazım ama e, koca sakalında o kadar dışında kalma ihtimali var siyasetin. Pek keyifli bir seçim olmadı. Denilebilir İstanbul Barosu aynen devam. Evet, Ergenekon savcısı Zekeriye Öz de İstanbul'daki Haseki Hürrem Sultan Hamamı'nın ihalesi konusunda soruşturma açmış. Bu da özel haber sabahtan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından yaptırılmış hem de Mimar Sinan'a yaptırılmış olan İstanbul'un en önemli eserlerinden biri deniyor. Haseki Hürrem Sultan Hamam'ın ihalesi rüşvet ve fesat iddiasıyla soruşturuluyormuş. Rüşvet ve fesat hikayelerini daha sonra zaten konuşma fırsatımız olacak Ali Bilge ile bir kanun münasebetiyle Bunun ama e, Ergenekon'la bağlantısını bilmiyorum ama öyle demiş. Tarihi Hamam'da Ergenekon Kiri diye bir kelime oyunu gerçekleştirmiş. Özel haberinde sabah gazetesi. İhaleyi onaylamayan vakıflar genel müdürlüğü yürütmenin durdurulmasını istemiş. Mahkeme reddetmiş ama bir ihbar mektubuyla olayın seyri değişmiş. Savcılık ciddi bulmuş, geçen ay soruşturma açmış. İlgili memurlar içinde soruşturma izni. Yani mesele bir şekilde şeye bağlanacak herhalde. Her yeni konu nasıl bağlanacak bilmiyorum. Bakarız ona da. Peki ara veriyoruz ondan sonra da Almanya'daki müthiş çevre gösterilerinden başlayarak devam edebiliriz özellikle göstericilere göre 50.000 kişi örgü organizatörlere göre Kuzey Almanya'ya gidip Alman Antinükleer hareketin en büyük hareketlerinden birini gerçekleştirmişler. Çevreciler nükleer atık trenine geçit vermiyor. Haberi var. Açık Gazete Yes Ivory Joe Hunter'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı Bu da Bu şarkıda Rhythm ve Blues Dünyasında hatırlarda iz bırakan şarkılardan birisi Kendisinin ölümü şarkıcının Ivory Joe Hunter'ın 1974'teydi Kendisi 1914 doğumlu Evet açık Radyoda açık gazetede Onunla devam ettik Gelelim Bin bir tane çoğu yakıcı hepsi hemen hemen yakıcı çevre haberlerine şöyle bir gözden geçirelim. En önemlisi arkadaşımız bizimle de birlikte çalışmakta olan Alman gazeteci radyocu Claudio Henne'nin de bize duyurduğu bir antinükleer protestocuların 50.000 kişiye yakın organizatörlerin söz sözüne Bakılacak olursa 50.000 kişinin katıldığı polise göre daha az tabii. Ama Wendland'a gelen bir yeniden e, bir yeniden doğuş bir rönesans yaşıyor antinükleer protestocular. Alman antinükleer hareketinin en büyük protestolarından birisi olduğu belirtiliyor. Almanya'nın Gorleben nükleer atık deposuna doğru ilerleyen bir tren. Ama yolu protestocular tarafından sık sık kesilmekte. Orada şey ilginç manzaralar da var böyle. Raylara kendini yatan ve buradan geçeyim bakalım üstüme diye. E, diyen insanlar var. Güzergahta protestocularla polis arasında bayağı arbede var. En az 12 yaralı olduğu da belirtilmiş. Nedir hadise? 123 ton nükleer atık. Almanya'nın kuzeyindeki Gorleben nükleer atık deposuna taşınıyor. Ama gecikmeli olarak seferini sürdürüyor. Bu vardı mı bilmiyorum. Hı hı. Tren henüz... Mevzu varamaması üzerine kuruldu zaten. Ya da hani olabildiğince geç varması ve konunun o kadar süre içinde daha fazla daha fazla tartışılması. Yani Çernobil'de açığa çıkan radyoaktif Çernobil'de bulunanın iki katı olduğu söyleniyor bunun. Treni engellemek isteyen eylemciler de atık sevkiyatını durdurmayı hedefliyor. En büyük Dunnenberg'de olmuş. Tren yolu üzerine barikat kurmuş Poli, e, kurmuş eylemciler. polisler güç kullanarak dağıtıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel kızmış. Ne suç işlemi, suç işliyorsunuz demiş. Onlar da ama zaten bütün bu olan bitenin bir suç olduğunu iddia ediyorlar ama... E Tabii kim daha sesi güçlüyse o kazanıyor. O yüzden zorlu. Evet, Danenberg son kent aslında. Oraya veriyor işte. Ama bayağı ciddi bir şey var. Yani polis sözcülerinden biri Lüneburg'da 60 kilometre Danenberg'e 60 kilometre mesafede bir yerde Demiş ki iki taraftan da yaralananlar vardı ama kaçı polisten söyleyemem demiş. Harlingen'da bir kadın eylemci yaralanmış. yaralanmış. Bir attı polisin atı yaralamış Nasıl oluyor bilmiyoruz ama. Galiba omuzu kırıldı demiş sözcülerden de bir Polis sözcülerinden biri. Eee... Şimdi Danenberg'e gelince yakındaki Gorleben'e, o merkezi Almanya'daki <gülüyor> Gorleben'e taşınacak. Orada depolanacak. E, Fransa'da meşhur Areva grubu tarafından <gülüyor> yenilenen, zenginleştirilen mi? Ne yapılıyorsa işte o. Evet. ya yani 16.000 polis görev yapıyor ama en az 17 16.000 mi dedim? 17.000 polis hı hı. görev yapıyormuş. Ve yıllardan beri görmüş en büyük antinükleer gösteriler tekrar canlanmış durumda. İyi. Bu haber oldukça umut verici. Çünkü yani şimdi bu nükleer e, meselelerde tartışılmayan konulardan bir tanesi de Almanya'nın neden vazgeçtiği meselesi mesela bunları durdurma kararı almıştı. Şimdi uzatmaya karar verdi ömür sürelerini. Büyük problem de buradan çıkıyor. Hiç bu konuda krizi herhalde gerekçe olarak gösteriyorlar. Ama durum o kadar kolay halledilemeyecek gibi görünüyor bu sefer. Bakalım ne olacağını merakla bekliyoruz. Bir yandan Türkiye'de de tabii HES'lerle ilgili. Çok önemli gelişmeler var. Erzurum Genel Meclisi'nden HES projesine hayır çıkmış. Şimdilik diyor ama Biyanet'in haberinde. AKP'li, yani Adalet ve Kalkınma Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu bir meclis bu. Erzurum İl Genel Meclisi HES projesi için gerekli değişiklik yapılmasını reddetmiş. Meclis Başkanı Özdemir tereddütlerimiz var tarım için gerekli suya dokunulmamalı taahhüt verilirse belki düşünürüz demiş. Onun için şimdilik hayır başlığıyla veriyor herhalde haberi de bir anet. Aziziye beldesindeki Gelinkaya köyüne yapılması planlanan bir hidroelektrik santral inşaatı HES inşaatı için gerekli imar değişikliğini oy birliğiyle reddetmiş. Bu da günün ikinci olumlu <Gülüyor> haberlerinden birisi. Pak Enerji Anonim Şirketi 12 kilometre boyunca kurulacak projeyi gerçekleştirecekmiş. 39 Adalet ve Kalkınma Partili, 8 DBP'li, 5 MHP'li, 1 DP'li ve 5 bağımsız üye. Meclis hayır oyu kullanmış. HES'lerle ilgili tereddütlerimiz giderilmedi demiş Meclis Başkanı İhsan Özdemir. Tatmin olmadık. Sulama sezonunda suya dokunulmamasını istiyoruz. Firma taahhüt verirse o zaman belki düşünebiliriz demiş. Firma böyle bir taahhüt verir mi? Yani vermez. <gülüyor> Bana da öyle geliyor. Verirse zaten E tamam sıkıntı yok o zaman bir yandan. Yani yerelde anlaştıktan sonra değil mi? Biz çok karışmayız. <gülüyor> evet. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanı Yusuf Kılıç da Kuzgun Barajı'ndan gelen su tarım alanları için önemli çiftçilerin mağduriyeti büyük olacaktır demiş. Bu mağduriyet meseleleri fevkalade önemsenmiyor ama sonunda bunları öngörmeyen Obama'nın halini de ayrıca konuşuruz belki. Ee, Tahsin Bayramoğlu diye AKP'li biri dere ovanın sulanmasına bile yetmiyor. Nerede kaldı? Baraj demiş. Orada HES yapılacaksa özel idare olarak biz yapalım. Kazancıyla Erzurum'a ve 1100 köyüne hizmet götürelim. Başkalarına niye kira verelim demiş. Bu da mantıklı geldi bana. Evet. Ee, Erzurum'da 120 Proje planlanıyor diye de bir haber var. Yani Türkiye'de inşaatı süren HES'lerin yaklaşık sayısının 200 olduğunu, proje aşamasında olanların 2000'e yakın olduğunu söylüyorlar. Ama santrallere karşı, HES'lere karşı sonuçlanmış davaların tamamına yakınından iptal ya da durdurma kararı da çıkmış durumda. Hı hı. Yani sadece tek sorun e, bu. Can Bırakılan can suyu denen suyun yetersizliği değil İnşaatlarda doğanın yerle bir edildiğini Amacın da suyun ticarileştirilmesi ve verimli toprakların el değiştirilerek Küçük tarım üretiminin bitirilmesi olduğunu söylüyorlar Mesela Aksu Vadisi vardı 120 HES projesinin planlandığı Erzurum'da İspir ilçesi Aksu Vadiler Borusan Holding'in köylerinde yapımını sürdürdüğü HES inşaatlarını istemediklerini Bu hafta başında İstanbul'da Borusan Sanat Etkinliği önünde eylem yaparak duyurmuşlardı. da bir açıklama yapıp herkesin şirketi eleştirme, holdingi eleştirme hakkına sahip olduğunu ama şirkete de saygı gösterilmesi gerektiğini de söylemişti. Evet, şimdi çok önemli gelişmeler olduğunu söylememiz lazım aslında. Cengiz Aktar Vatan Gazetesi'nde su aksın Türk baksın ki geleceği kararmasın başlıklı bir yazı yazmıştı ve hükümetin kalkınmacı ideolojisinin son marifeti tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu yasa taslağı. Yani kalkınma tüketim üzerine kurulu sınırsız fütursuz ve köhnemiş bir ekonomik model üzerine bina ediliyor. AKP'de adı üstünde Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi kalkındırmayı misyon edinmiş bir siyasi oluşum. Bu, Türkiye'nin doğal, kültürel ve kentsel, kentsel mirası için felaket demek diyor. Yani şimdi alel getirilmiş bir şey var. 2003'ten beri üzerinde çalışılan bir taslak 2009'da hazır hale getiriliyor. Talihsiz bir tesadüf eseri de Başbakan'ı hiddetlendiren İkizdere'de hidroelektrik santral inşa, inşasını durdurma kararıyla eş zamanlı olarak meclis gündemine alındı. Aslında bu, bu sayede zamansızlıktan Avrupa ilerleme raporunda kınanmaktan da kurtarıldı. Zira Avrupa Birliği uyumu filan laf AB uyumu filan demiş. Eğer tasarı bu haliyle onaylanırsa, geri dönüşü olmayan bir tahribat yasal bir kılıfla yapılır hale. Kılıfı kılıfa uygun hale getiriliyor. Ya yani ilk bakışta iyi niyetli bir metin görüntüsü veren tasarının üç temel sakıncası var diyor Aktar. Birincisi doğal ve kültürel sit alanları muğlak, tanımları yapılmamış. Koruma kullanma dengesi ve üstün kamu yararı gibi mulak kavramlar yoluyla korunmadan çok ranta açık hale getiriliyor. İkincisi sit alanı tayininde tek seçici konumunda olan 3 kurul geliyor. Bu kurullarda çalışacak uzmanlarda bağımsız filan değil atamaları Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor. Ve üçüncüsü de yasanın ilk taslağındaki madde sayısının yarı yarıya azaltılmış olması ve uygulamayla ilgili kritik hükümlerin gelecekte hazırlanacak yönetmeliklere bırakılması da bu muğlaklığı, belirsizliği pekiştiriyor. baktın mı sen çevre ve orman bakanlığının sitesinde internet sitesinde tasarıya? Sanayi Bakanlığındakinden baktım ben. Eee iyi etmişsin çünkü şeyde yok. Sitede yok. Ha, tamam. Öbüründe çevre de var bakanlığın... biliyorsun attım ama. Da yok. Bakmışca Engiz Aktar da. Boşuna aramayın. Yok diyor. Yani sonuçta ama bir sürü baraj açılış töreni bilgisi var diyor. Şimdi akan su hayattır israf değil dedikten sonra da demiş ki Akta da bugün Türkiye'deki 1234 doğal sit alanında gerçekleştirilen ve doğaya zarar veren müdahale koruma kurulları ve mahkemelerce engellenebiliyor. Eğer tasarı kanunlaşırsa Bağımsız olan bu koruma kurullarının doğal sitlerle ilgili hiçbir etkisi kalmıyor. Sonuçta bu yasayla 3500'den fazla yerel bitki türüyle dünyanın benzersiz doğa zengini topraklarından birisi olan Türkiye'nin bu varlığını geri dönüşsüz olarak geri döndürülemez şekilde kaybedileceğine de dikkat çekiyor demiş vatan haini tırnak içinde çevreciler. Su akmıyor geçtiği yere hayat veriyor. Kim mesela Doğa Derneği'nin ulaştığı Devlet Su işlerinin bir şey yetkilisinin rap raporunda 2023'te Türkiye hidroelektrik santral ağında akan su kalmıyormuş. Kim 100. yıl döneminde yani. Hı hı. Cumhuriyetin 100. yıl döneminde Türkiye hidroelektrik santral ağında akan su kalmıyormuş. Hepsi tutulmuş. E bunun sonu ne olduğunu da herhalde tartışmaya bile lüzum yok. Çölleşme, insansızlaşma, çevre mültecileri e, ve bugünden dışa bağımlı olmuş tarımsal ve hayvansal üretimin tamamen yok olmasıdır diyor aktar ve şunu eklemiş. Bu barajlar yokken dünyanın tarımda kendisine yeten 7 ülkesinden biriydi Türkiye. Bugün bütün afra Afra'ya rağmen yüzden fazla ülkeden toprak mahsulü ve hayvan. İthal ediyor Ve kalkınmacı cinnet karşısında Doğa kültür kent ve kırsalın korunması için çalışanların bir an evvel bir araya gelmesi gerekiyor demiş Ve bu ilgi, önemli bir noktaya da işaret ediyor Anadolu'nun her yerinden 46 sivil toplum kuruluşu da Tabiat Kanunu izleme girişimi adı altında birleşip bir toplantı yapmışlar Bu da önemli Bu da önemli Pelin Cengiz de kulis tarafı şeyinde sütununda tarafın ekonomi sayfasında pazar günü dünkü tarafta 2023'te akan su kalmayacağını da tekrarlıyor o da. Çünkü Çevre Bakanlığı tarafından su kullanım adı hakkı adı altında 49 yıllığını şirketlere satılmış durumda. Yani binlerce yıldır insanların Anadolu'daki varlık nedeni olan derelerin yeni sahipleri artık şirketler olmuş. Ama dev iş makineleriyle o doğa harikası vadilere girerek hoyratça doğayı yok eden şirketlerin işi de gittikçe zorlaşıyor. Çünkü yerli halk artık her yerde isyanda demiş Pelin Cengiz. Yani e, girişim bu girişim daha sistematik mücadele için yapılacak eylemlerin artırılmasının yanında yoğun bir hukuk mücadelesi de başlatmak niyetinde. Tabi e, çevre savunucularına yapılan saldırılar da işin başka bir boyutunu oluşturuyor. Loç Vadisi'ni koruma platformu üyelerine ve bölge halkına HES inşaatını yapan şirketin yetkilileri saldırırken jandarma ne haliniz varsa görün diye olanlara seyirci diyor. Ki bir dinleyicimiz de bize aynı şeyi yazdı. Önemli bir mesajını aldık. Şandan Çakmak İlhan'ın diyor ki Yani Loç Vadisi'nde özelde genelde de memleketin pek çok yerinde projelendirilen Yapımı devam eden HES'lerle ilgili Halkımızı gelişmelerden haberdar etmeye devam etmeniz, duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla bu bölgelerdeki direnişçi halkın sesine de ses vermeniz e, dedikten sonra da geçen Cumhuriyet Bayramı tatilinde gidilen Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Loç Vadisi'nde yaşadıklarını paylaşmış kısaca. Buradaki HES çalışmasını Ümran Boru ve iştirakı, iştiraki, onun iştiraki Orya Enerji yürütüyormuş. Köylülerin ellerindeki tapulara rağmen kamusallaştırıldığı iddiasıyla köy ortak merası ve özel arazilerinde bu yaz başında çalışmalara başlayıp binlerce ağaç kesmişler. Defalarca bunu duyurmaya çalıştık. Milli parklar kapsamında ve sit alanı olan vadide pek çok yabanıl hayvanın yaşam alanı da tehlikeye girmiş durumda. Köylülerin açtığı davasa ise kaplumbağa hızıyla ilerliyor çalışmalar köylülerin direnişi ve dönüşümlü olarak destek veren çevrecilerle engellenmeye çalışılıyor. Sadece bizim bulunduğumuz, orada bulunduğumuz süre içinde tapulu alanlarına girildiğini ifade eden, kafalarında ve boyunlarında Rıfat, Rıfat Ilgaz'ın sarı yazmaları, ellerinde tapularıyla çalışmanın usulsüz olduğunu ve durdurulması gerektiğini belirterek, kamyonları ve iş makinelerini engellemeye çalışan köylülerle, Oraya enerji, güvenliği ve işçileri arasında çıkan arbedeler olmuş. Köylüler ve biz destekçilerden pek çok arkadaşımız tartaklandı diyor. Sözlü küfür ve tehditlere maruz kaldık. Çevrede bulunan tırnak içinde gözlemci konumundaki jandarma talep etmemize rağmen müdahale etmeyip çekip gitti. Olaylar sırasında yaşadığımız mağduriyet ve şikayetleri içeren dilekçeleri cidede ne savcıya ne jandarmaya ne de karakola verebildi. Kabul etmemişler. Niye? Ee, savcı, jandarma ya da karakol. Yani ee, nasıl kabul etmemiş ki bir suçlama? Var değil mi ortada? Evet. E, olay dövüldük, darp edildik. Diyip e, karakola gidiyorsunuz. hakarete uğradık. Bana diyor. ne mi diyorlar? Evet. Aynen öyle olmuş. CİDE'de. Savcı, jandarma ve polis müdahale etmemiş. Oysa diyor bir de başka yanı var. Peki onların yorumlayabilecek misin bakalım abi. Olayların gerçek mağdurları olarak bizler muhatap bulamadık. Ama oraya enerji çalışanları jandarma binasına girip çıkıyorlardı. Jandarma bizim ulaşamadığımız savcıyla sürekli görüşüp kararları bize aktarıyordu. Demiş. Yani yaşadığımız bütün bu olaylar sırasında CİDE'de devleti temsil eden tüm kurumların Ümran Buru ve Orya Enerji ile birlikte çalıştıklarına şaşırarak birebir tanıklık etmiş olduk diyor. Böyle bir raporumuz var ancak güçlü bir kamuoyu hareketiyle bu tahribatı önleyebiliriz. Hı hı yöre halkıyla dayanışma içinde olmalıyız diye bir dinleyicimiz Şan'dan Çakmak İlhan'dan etraflı bir rapor geldi. Bugün Almanya'dan ve şeyden ciddi raporlar alıyoruz aslında kendi içimizdeki hem dinleyicilerimizden hem de bizimle birlikte çalışan gazeteci Alman arkadaşlarımızdan bir de dostlarımızdan Tilbe Saran'dan da bir mesaj geldi. Maçka Maden Fakültesi'nin önündeki çınarlı yola saptım. Uzun zamandır o taraflardan yürümüyordum. diyor Bıktım bu hoyratlıktan başlıklı mesajında. Çeşmenin yanından park boyunca pastırma yazın ılık güneşinde ısınmış o büyülü yola ve çeşmeyi bir iki adım geçer geçmez bir tuhaflık olduğunu sezdim. Çocukluğumun İlk gençliğimin, orta yaşlarımın o ulu çınarları yerde yatıyordu. Yani gölgesinde büyüdüğüm, öpüştüğüm, ağladığım, güldüğüm o ulu ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sarı iş makinesi çoktan diplerinden kesilmiş 32 çınarın darmadağın olmuş gövdelerinden saçılmış dalları Ortadan kaldırıp katliamın izlerini de son hızla izinmeye uğraşıyordu. Kala kaldım. Yolun sonunda kalan son iki çınarın önünden utandım da geçemedim demiş Dilbe Saran. Da. Duyalım evet ve son olarak da belki Bülent Duru'nun Radikal 2'de yazdı yazının sonuna gelelim. Yani çok bu aynı kanundan bahsediyor. Ve... Yalnızca anayasanın çevreyle ilgili 56. maddesine değil, altında imzamızın bulunduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı olan bu düzenlemenin yeni çıkacak kanunundan bahsediyor. işte Biraz önce sözünü ettiğimiz kanundan, tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunundan bahsediyor, tasarıdan bahsediyor. Bu düzenlemelerin salt, salt enerji değil, madencilik, turizm gibi sektörlerde de memnuniyetle karşılanması şaşırtıcı olmayacaktır. Doğayı asıl AKP'den korumak gerekiyor demiş. Öyle bitiriyor yazısını Bülent Duru. Çok ciddi bir mücadele ve direnişte göreceklerini tahmin ediyorum. Bakalım hı hı. muhalefet partileri ne yapacaklar? Meclis geliyor. İlerleme raporundan kaçırdılar diye yazıyordu Cengiz Aktar. Kaçırıldı. İlerleme raporu da galiba yarın e, konuşulabilecek. Belki fırsat bulursak Cengiz Aktar'a 5-10 dakika bağlanıp ilerleme raporunu da bu açılardan da değerlendirebiliriz. Şimdi bu kanunlar üzerinde konuşmak üzere birazdan şeye bağlanacağız. Ali Bilge'ye. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Günaydın. Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeniliği, Yenil, yenileşme hareketi üzerinde biraz duralım. Bunun neoliberalizmle bir bağlantısı var mı yok mu siz onu bir değerlendirebileceksiniz herhalde. Evet. Yeni ekibin bir de acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bir neoliberalizmin şahlanışını mı seyrediyoruz diye de bakabiliriz. Estağfurullah. <gülüyor> Aslında yani... E Adalet ve Kalkınma Partisi başından beri evet. harbi e, neoliberal bir harekettir hı hı. yani e, kökten fiyatacı bir harekettir. E, hiçbir zaman buna böyle e, halel getirmemiştir. E, yanılan yanı, yanılınan CHP üzerindeki durumdur. Yani e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ya da ondan önce yani 12 Eylül'den sonra sosyal demokrat kendine demokratik sol diyen hareketleri e, baktığımızda e, ben e, açıkçası kendim o süreci yakından e, tanık olma fırsatım olmuştur. E, ve bunlar bir takım koalisyon hükümetlerinde de yer aldılar. E, onları e, koalisyon hükümetlerindeki ki 80 sonrası uygulanan neoliberal iktisat politikalarının e, devam ettiği bir dönemdi dünyada ve Türkiye'de. Bu e, koalisyonlar sırasındaki performanslarını da e, biliyoruz. Bir de yani 1991 sonrasında ismini CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kurulmasından sonraki süreci de biliyoruz. Şimdi böyle baktığımızda aslında yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalizm'le ilişkin yaşadığı bir durum var. Yani Kemalizm'le çok bağlarının ve onun yarattığı sorunları biliyoruz. Eee yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İşte Kemalizmle neoliberalizm arasında bir partidir eee Cumhuriyet Halk Partisi. Bugünkü sözde yenilendiği iddia edilen kadroda aslında iyi baktığımızda bir sosyal part, demokrat parti niteliği arz etmemektedir. bunu nasıl anlarız? Yani bir bir partinin kan tahlili yapar gibi sosyal demokrat niteliğinin olup olmadığını yani e, önce iktisadi tarafıyla bakarız değil mi? Yani e, nedir mesela ekonomide e, kamunun rolünü, e, devletin rolünü nasıl tarif etmektedir? E, ona bakıp bakarız. E, evet. İktidar süresi içerisinde piyasayı mı büyütecektir? eee özel sektörümü büyütecektir? Devleti mi büyütecektir? Kamu alanını mı büyüteceksin? Ekonomide ne kadar olacak? Bunlara bakarak günümüz e, Avrupa tipi e, partilerin analizini yapıyoruz. Eee sosyal demokrat niteliği olan olmayan işte liberal parti diyoruz. Eee imalat sanayinde devlet kalmadı. E, her şeyi özelleştirdik. E, şimdi mesela sen bunu büyütecek misin? İmalat sanayinde devlet olacak mı? Enerji sektörler enerji sektöründe Telekomünikasyonda devlet yok artık e, Buralarda ne diyorsun Bugüne kadar bu tür politikalara e, Karşı çıkmadığını görüyoruz Yani e, iktidar Ortağı olduğu süreç, süreçlerde bile e, Uygulanan Neoliberal politikaları e, Tamamen desteklemiştir Sonra neye bakılır Sosyal devleti gelişkin kılacak Hususlara bakılır değil mi Yani bir sosyal demokrat parti Ee, yani kapitalizme son veren bir parti değildir elbette. Ama e, işte sosyal devletle ilişkin e, tasarrufları yüksek olan e, partilerdir. E, bu anlamda e, yine performansa baktığımızda e, Türkiye'nin e, 90 sonrası diyeyim, e, iktidarlara ortak olduğu dönem açısından söyleyeyim. E, ziyadesiyle e, neoliberal iktisat politikalarına iltifat etmiş bir DSP, SHP, CHP partilerinin bulunduğunu görüyoruz. Yani bunlar içinde yer aldıkları süreçlerde ben hatta bizzat yani kendi hayatımdan da yaşadıklarımdan da örnek verebilirim. Mesela Bülent Bey'le görüşmelerimizde Acevedi. sürekli Özal'ın yaptıklarını anlamaya çalışırdı ve överdi. Hatta ben bana bizzat söylemiştir. Ben bundan sonraki süreçte sağdan adam değiştireceğim ve bu politikaların hatta bir seferinde 78'de ben bu politikaları hayata geçirecektim ama işte o zamanki bir takım bürokratların isimlerini vererek e, onlar engelledi demiştir. Aynı zamanda Baykal'a baktığımızda yenileşmeyi ve gelişmeyi e, neoliberal iktisat anlayışına iltifat etmekle olduğunu e, anlamışlardır. 1990'larda yine bir gazeteci olarak pek çok arkadaşım da hatırlayacaktır şimdi büyük gazetelerin yöneticileri. Biz İstanbul'da Baykal iktisadi görüşlerini, ekonomi yazarlarına ve e, muhabirlerine e, bankacıların evinde toplanarak anlatmaya çalışırdı. Dolayısıyla e, yani yaşanan şu dönemde e, tek başına iktidar olmadılar. Ancak e, bulundukları koalisyonlarda kendilerine sosyal demokrat, demokratik sol diyen e, bu partiler e, aslında neoliberal iktisat anlayışına alındı. E, ziyadesiyle içinde yer aldılar. Zaten sonuçta da ortada. Türkiye'de e, sendikal e, hareketin şu anki üye sayısı tümüyle üç konfederasyon içerisinde kamu özel 800 bin kişi. 30 milyon nüfustaki 1980'de 2,5 milyon kişiydi. Zaten sendikalara dayanması biz de sosyal demokrat hareketler sendikalara dayanması gereken hareketlerdir. E, bu niteliğini yitirdi. ...sendikalar, nazikalar da bankacılık sektörüne, medya sektöründe dayanmaya başlayan bir e, konumda oldular. Dolayısıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu açısından, e, ha bu, bunun, bir de şöyle bir şey de hep oldu. Yani kendisine e, sosyalistim diyen bir takım insanlar da bu hareketler içerisinde e, yer alan bir takım unsurlarda bulunmadı değil. Bunlarla bu birlikte bu neoliberalizmin içinden gelen kesin birlikte bu partileri yönettiler. Dolayısıyla zaten emekçilerden oy alamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, yanında olmadı çünkü. Yani yoksuzlar ve umutsuzluklar umutsuzlar içinde de değil. Ee, dolayısıyla bu böyle bir yaklaşımı olmadığı için de buralardan şey almıyor. Mesela Genel Başkan e, Kılıçdaroğlu. Ha, bir de şunu söylemek lazım. Bu hareket bütün bu süreç boyunca genelde neoliberal iktisat politikalarını uygulayan bürokrasi kadrolarından hem CHP hem DSP hem işte CHP kendine kadro yaratmıştır ve Bunlar temelde de 1980 sonrası bir bürokrasi tipidir ve buradan da siyaset aktarımdır ki şu anki CHP'de de pek çok arkadaş 80-90 model e, iktisat politikalarının içinden gelen e, ya akademisyendir ya da bürokrattır. Dolayısıyla hiçbir zamanda yani şeyin yanında bulunan e, insanlar olmamışlardır. Mesela bugünün genel başkanı da aynı süreçten gelen bir kişidir. Kafasında bir vergi uzmanı üstelik bir sosyal adaleti neyle sağlarsınız? Vergi politikalarıyla böyle bir şey söyledi mi? Bu partinin e, Türkiye'de çarpık bir vergi anlayışı var. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi e, ve akaryakıt tüketim vergisi vergi gelirlerinizin yüzde seksenini oluşturuyor. Yoksuldan, emekçiden e, sağladığınız vergi gelirleriyle e, bütçenizi yapıyorsunuz. Servet ve gelir üzerinden alınan vergiler son derece cüz'i. Siz bu dengeyi değiştirebilecek bir şey söylüyor musunuz? yok. Yani sosyal demokrat bir partinin vergi politikası ile kendisini anlarız biz. Ee, oradan anlaşılır. Bir yerden bir kaynağı, birilerinin üzerinden bir kaynağı alıp birilerine aktarması gerekiyor. Bunu söylüyor mu? Yok. Dolayısıyla... Hem evet, kendisi... yani, pardon orada bir parantez açarsam. yani Birleşmiş Milletler'in insani Gelişme Endeksi raporunda da gelir dağılımı, adaletsizliği konusunda çok ciddi bir ...problem içinde olduğu da... ...Türkiye'nin yazılıydı. Evet. Yani... E, bu, ...bunlar bunlar üzerinden... Söyle, e, ...söyleme gelişir... E, ...Sosyal Demokrat... E, ...partilerin. E, mesela Lula... ...8 yıl önce... E, ...ilk Açık Radyo'yu da yayınlarımızı oradan yapmıştık. E, adam... ...temelde iki şey söylüyordu. Biri ben o yoksulluk üzerinde... ...çalışacağım, bunu azaltacağım... Bir de işte şu e, iletişim kurulamayan, e, suça bulaşmış bölgeler ve çocukların öldürülmesi hususu. Bu iki konunu e, en önemli hassasiyetim demişti ve bütün iktidar sürecinde bunu en önemli, iki konu öne süreceğim. E, şimdi anlatılıyor ki dünkü Ahmet İnsel'in yazısında e, 30 milyon kişi yoksulluktan kurtulmuş. Evet. Yani Daha bekleyen, Brezilya tabii dünyanın en büyük ülkelerinden biri şeyler, ebatlar çok büyük orada, nüfusu, toprağı vesaire Şimdi bizde kendisine has sosyaldemokratim diyen parti de böyle bir şey görüyor musunuz? Mesela sermaye hareketleri konusunda Brezilya son aylarda bir yeni değişiklikler yaptı bu partinin sıcak para hususunda bir söylemi var mı? Yok. Yani bunlarla ilgisi bile yok. Bunlar bunları kabul bile etmiyor bu parti. Evet, şimdi sosyal devlet, sosyal politikalar konusundaki eski ve yeni yöneticilerinin bu konuda fazla bir ilerleme, yani bir şey, yeni bir şey söylemedikleri, şüphesiz peki demokrasi, sosyal demokrasi dediniz. Sosyali konuştuk pek yeni bir şey yok. Demokrasi konusunda var mı yeni bir şey? Yani mesela bu Süheyl Batum şimdi seçildi. Onun oldukça antidemokratik bugün Ayhan Aktar da belirtiyor taraf gazetesindeki köşesinde. Oldukça antidemokratik bugüne kadar savunmuş olduğu bütün antidemokratik görüşlerinden bir günde vazgeçmesini bekleyemeyiz demiş mesela ancak Hüsamettin Cindoruk da DHP başkanı sağa toparlayacak lider olarak göstermişti Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel sekreteri Sühel Batumu. Ee, yani zaten e, akıldan zihandan yoksun bir tasarruf o. E, adam sağa toparlayacağım diye yıllardır ortada. Siz onu genel sekreter yapıyorsunuz. Ayrıca e, yani şunu söyleyeyim. E, tek tek bu parti e, MYK'sına seçilen kişileri e, analiz ettiğinizde bunların içerisinde bu adam, e, bu Süheyl Batum'da partinin üyesi bile değilmiş zaten. Evet. Ondan sonra baktığınızda bunların pek çoğunun üye olmadığını ve hatta görüşlerini e, yani sıradan bir sağ e, partinin partilininden farklı olmadığını göreceksiniz. İktisadi ve siyasal duruşlar anlamında. Zaten bu partinin içinde Kemalizm de yani adam Kürt sorunla ilişkin bir açılım, bir, bir perspektif sunamıyor. Kürtlerden oy olamıyor. Aleviler konusundaki tavrı da net bir şey ortaya koyamıyor. Diyanetle ilişkin. Da Alevilerin de... tamamını kapsayamıyor. 1960'da, 70'li yıllarda bir şekilde Alevileri kapsardı. Sonra e, yani emekçilerle ilişkin, çalışanlarla ilişkin e, şey yok. E, dindar muhafazakar kesimlerin talepleriyle ilişki, il, ilişkisi yok. Dolayısıyla demokrasinin genişlemesiyle ilişkisi yok. Yani Kürt meselesiyle, başörtüsü meselesiyle ve gene Ayhan Aktar'dan aktarırsak Avrupa Birliği ve Kıbrıs sorunlarında daha olumlu adımlar atmasını sağlayabileceği konusunda da benim şüphelerim var diye yazmıştı. Şey için mi diyor? Ayhan Bey? Cumhuriyet Halk Partisi. yani Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın gördüğü kişileri genel başkan yardımcısı olarak atadı ama bu yenilenme daha olumlu adımlar bu söz konusu meselelerde Kürt başörtüsü Avrupa Birliği ve Kıbrıs sorunlarında daha olumlu adımlar atmasını sağlayabileceği konusunda benim şüphelerim var diyor. Ya, biz, e, yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani <gülüyor> sözde e, tasfiye edilen kadrosu e, farklı mıydı? Hayır. Yani bunlar arasında böyle e, büyük farklılıklar falan söz konusu değil. Yani iktisatta biraz önce saydığımız iktisat politikalarında pozisyonu da aynıydı. demokrasiye bakış açısında da yani bu parti yani Kemalizmle neoliberalizm arasında bir partidir. Bu partinin sosyal demokrat bir parti olmadığını gösterir zaten. Biz de yani geçmiş yıllarda üçüncü konuşmamızmış. CHP ne değildir, nedir ne değildir tartışmışız ve Sol olmadığını da o zamandan beri değişik şeylerde söyledik. Şimdi tekrar sanki bu partide bir yenileşme ve bir sosyal demokrat <gülüyor> kanalın zaferi varmış aslında takım söylemler geliştiriliyor. Onun altını çizmek için söylüyoruz. Yoksa bu çok bilinen bir durumdur Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin. Bu daha da tarihine ilişkin analize girdiğimizde de görürüz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee ilişkin ona girersek uzun sürer tabii. Yani sonuçta şunu söylemek istiyorum. Bu partide su Türkiye'nin sorunlarına talep geliştirilmiyor. Dolayısıyla dindarlar, muhafız kesimden yanıt alınamıyor. Kürtlerden yanıt alınamıyor. Alevilerden yanıt alınamıyor. Darbelere karşı durmak ilişkin yani pozisyona baktığımızda Geçmiş yılların çok gerisinde bir pozisyon aldığını duruyoruz. Dolayısıyla e, CHP e, iktisadi pozisyonu neoliberalizmin e, içinde çiçeklenmiş. Zaten kemalizmin bekçisi e, bir pozisyonda. E, burada yeni bir merkezin inşasında CHP bu pozisyonuyla olamıyor. Yani e, son 8 yıla baktığımızda... E, İyi, kötü, bir takım açılımlar ortaya koyuyor. Yüzüne yüzüne bulaştırıyor, sonunu getiremiyor filan ama değişim katsayısı en yüksek parti AKP olduğunu görüyoruz. Yüzüne gözüne bulaştırdığı pek çok şey var ki onlardan birkaç tanesini konuşmak istiyoruz. Evet. Yani benim öncelikle dikkat 3 yasa, dün de siz de şey yaptık, biri taş atan çocuklar yasasının geldiği nokta, yani bir yasa değişikliği, Rantlink'in katilini affettiriyor. Bir diğer unsur... Evet, yani çocuk olarak görülüp cezasını da hafifleyeceği. Hafifleye. Evet, taş atan çocuklar yasasının yarım yamalaklığı üzerinde duruyoruz. Evet. Yani üç yasaya dikkat çekmek gerekir. Bir tanesi bu. Bir tanesi yine Türk Ceza Kanunu'nda rüşvetle ilgili, yani Ee, rüşvet alan e, memurların e, cezalandırılmasına ilişkin e, buna kamuoyunda rüşvet indirimi olarak basında geçer. Evet öyle de biz de konuştuğumuz sonra da hatırladım ben de evet rüşvet indirimi evet ee, bu... devlet yani yolsuzluğa bulaşanların cezalarını hafifleten bir komisyondan geçti bu Bunun gerekçesi hakkında bir bilgi sahibi miyiz? Neden böyle bir rüşvet alıp verenlerin e, cezalarının %50'ye yakın oranda indirilmesi gerekçesi nedir? Neden muhalefete göre e, yani bu iktidar döneminde bu tür suçlara bulaşmış, e, hüküm giymiş ya da giymekte giyme sürecinde olan kişilerin E, affedilmesi yönünde bir e, atak. Bu fiili gerekçesi bu olabilir ama e, resmen ne diyorlar hukuken nasıl bunu savunabiliyorlar? yani ben merak... bunu, e, Bunun savunulacak e, bir tarafını ben göremiyorum. E, yani ama Bir gerekçesi bana, vardır herhalde şey, kanun. E, ben de kanun teklifinin <gülüyor> metni bir, yani, zaten <gülüyor> torba bir kanun içerisinde evet. yerleştirmiş bulana kadar bayağı bir meşakkatli oluyorsunuz. Biliyorsunuz son dönemlerde çok hoş bir konuya değindiniz. Pek çok kanun, eskiden bir şeyi vardı, adabı vardı bu işin gerekçeyle hazırlanırdı ve bu gerekçeleri okurduk yani. Şimdi gerekçesiz kanun tasarları hazırlanıyor. Evet, gerekçeler de bir parçası da oluşturur Tabii zaten. Tabii bütünlük arz eder bütün bir şey. Kanunun bir maddeleri gibidir yani parçasıdır. Yani burada bir gerekçe göremiyorsunuz. Sadece e, iktidar e, partisi e, milletvekilleri e, böyle fındık fıstık suçlarını aff getiriyoruz, hafifletiyoruz e, şeklinde bir değerlendirmede bulunuyorlar. E, bu yasa maddesinde işte e, kazanç ifadesi çıkarılıyor, menfaat kelimesi ekleniyor. E, ve görevin işte buna gereklerine aykırı hareket e, eden kişilerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis hizası verilmesi öngörülüyor. Bu daha öncesinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis. Burada da eğer ceza sınırı 2 yıl olursa erteleme hükümlerinden yararlanıyor. Evet yani bu Hapse bu, girmiyor yani bunun sonucunda. Belki de gerekçe yazılmış olsaydı işte hapishaneler fazla doldu. Onun için bunları boşaltmamız gerekir. Bu bir sosyal Devlet şey gerekçesidir <gülüyor> diyebilirler herhalde. Muhtemelen, evet. Öyledir. Evet, muhtemelen öyledir. Muhtemelen yani öyledir. Diğer bir e, yasada e, neydi tabiatı koruma kanunu. Evet tabiatı ve biyolojik değişikliği, biyolojik çeşitliliği koruma kanunu. Bu yani da, evet, HET'lerdeki tıkanıklığı aşabilmek için e, bir formül üretiliyor değil mi? E, bu yalnız sesleri de değil bana sorarsanız e, pek bu hafta sonunda e, geçen cumadan itibaren bakacak olursak epey sayıda da ilginç e, analiz ve yazı yayımlandı bu konuda. İşte gerek e, Cengiz Aktar'ın cuma günkü Vatanda çıkan yazısında da yani bu doğal ve kültürel sit alanlarının gayet muğlak kavramlarla korumadan ziyade rantı açık hale getirildiğini ayrıca tek seçici konumunda olan ve devlete bürokrasi hükümete bağlı bürokratlara bağladığı üç kurul koyduğunu ve üçüncüsü de yasanın ilk taslağındaki gayet etraflı gibi görünen maddelerin yarı yeriye azaltılıp uygulama ile ilgili kritik hükümlerin de artık her zaman sık sık gördüğümüz gibi yönetmeliklere bırakılması, gelecekteki yönetmeliklere bırakılması gibi çok muğlak ve aslında şüphe uyandırıcı şeyler var. Bu bütünüyle yalnız şey değil, hidroelektrik santralleri değil, kesinlikle bilimum Taşı, toprağı, suyu ve bitki ve hayvanlarıyla muazzam bir şeye açıyor. Yıkıma yol açacağı gibi bir şey var. İşte bununla da ilgili olarak mesela 46 Sivil Toplum Kuruluşu'nun da Tabiat Kanunu izleme Girişimi adı altında birleşip mücadeleye başladığı haberleri de vardı. Evet, durum yani... E, Şimdi ilk etapta baktığımız 3 yasanın geçen, komisyondan geçen ya da kanunlaşan yasanın tahribatlarını e, konuşuyoruz. Evet. Ve bunlar e, çok e, vicdanı, kamu vicdanını e, incilten şeyler. Yani e, özellikle Rand Dink katili üzerindeki tasarruf, e, bunlarda e, bir şekilde kamuoyunun, Gündeminde olarak devam etmesi gereken hususlar bunların değiştirilmesi için parlamentoya baskı yapmak durumunda bütün sivil toplum güçleri. Hem bu tabiat kanunu tasarısı hem de bu rüşvet indirimi hem de çıkan taş atan çocuklar yasasındaki bu düzenleme. Evet yani bu son derece kapsamlı bir e, tasalluttan bahsediyoruz aslında vicdani ve özellikle de doğal kaynakların üzerine bütün ormanıyla, bitkisi ve hayvanıyla e, bütünüyle e, bir çullanma üstüne çullanma vaziyeti var. Bunu ancak işte bir e, direniş, e, buna mesela belki şeyi de ekleyebiliriz. E, bu nükleer santrallere karşı e, Yürüyüş, meclis önünde yürüyüş yapanların da yargılanması bu değişik yeni bir şeydi. O da bir gözdağı anlamını ifade ediyor. Yani bir Radikal Gazetesi'nde bir Radikal 2'de, bir gördüğümüz bir yazıda da şey diyor yani doğayı aslında şeyden Ankara Üniversitesi'nden siyasal bilgilerden Bülent Duru yazmış. Doğayı asıl AKP'den korumak gerekiyor şeklinde bir şey yazmış. Şimdi burada çünkü çok önemli bir nokta daha var. Yani suların çok 49 yıl gibi sürelerle ama önemli değil süresi de şirketlerin kullanımına verilmesi asıl bu yeni dünyada da zaten suya erişim hakkını ve Tabiatın, e, haklarını, toprak ananın hakları bildirgesine ve Birleşmiş Milletler'deki kararına da, da e, aykırı bir durum geliştiriyorlar. Yani bütün e, suları da özelleştirip e, şirketlere açık hale getiriyorlar ki bu olabilecek neoliberalizm dediğimiz şeyin en uç noktalarından bir tanesi. bir Gerçek bir tasavvuf. Bununla bir e, Toplum olarak çok ciddi bir mücadele vermekten başka bir çare de yok tabii. Bu Türkiye'de suyun özelleştirmesi üzerine Dünya Bankası Ankara ofisinde bir proje sürüyor zaten uzunca bir süredir. Buna dayanarak yapılıyor bu işler. Evet. Yani sonuçta bu uluslararası bir konumdan buraya geldi. Çok konuşulması gereken bir husus. Eminim önümüzdeki dönemde bunları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi her haftayı da yapacağız programımızı dolayısıyla daha fazla vaktimiz olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik a chukaste love for say appetizing young love for say love that expression still unspoiled love that soulless slightless soul love Say. Ooh, I, who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. The Poets Pipe of Love In their childish way I know every type of love Better far than they If you want the thrill of love I've been through the mill of love Oh young love for sale If you want to buy my wares, follow me Patti Page'den dinlediğimiz Love for Sale adlı jazz standardıyla devam etti programımız programımız açık gazete radyomuzda açık radyo Patti Page'in de doğum günü 1927'de bugün doğmuştu asıl adı Clara Ann Fowler ama profesyonel sahne ismi Patti Page ee, geleneksel pop e, müziğinde En, iyi tanım, en çok tanınmış kadın e, müzisyenlerden, şarkıcılardan birisi. Yani 100 milyondan fazla adet plak satmış olduğunu da biliyoruz. Bütün rekorlar, yani önemli rekor kıran şarkıcılardan bir tanesi. Biz de onu andık Love for Sale adlı ironik sözleri olan standart parçayla. Evet devam edecek olursak taksilere zam geldiğini de İstanbul'da bir, bir bölgesel radyo olduğumuzu hatırlayıp hemen söyleyelim. Epey de bir zam gelmiş galiba değil mi? Fena değil ya. Kaç zam dur oranları da söyleyelim ki e, hayırlısı uğurlusu olsun. 14. on dört. Yani e, metrobüslere zam geldi, taksilere zam geldi. E, alkol zamı var bir de o da bayağı da konuşuluyor. Evet çok ciddi bir orandaydı onu hı hı. söylemedik de galiba alkolü e, ama yani. Onun da oranları neydi? Onun, Onda da güzel bir zam geldi böyle. Biz, onun şeyi de var mı acaba? Gerekçesi ne? E, onun gerekçesiyle ilgili başka tartışma daha yürüyor. Kim bakanların falan başbakanın e, ya şey kısmı çok önemli değil. E, ne kadar gelir getireceği maksat sağlık olsun falan filan gibi şeyler söylene dairdi ...haberler okumak mümkün... Ee, ...bu daha da antipatikleştiriyor... ...mevzuyu üstüne üstlük çünkü... ...yine devlet babamız iyiliğimizi düşünüyor sağ olsun... ...üzüm, üzüm yiyin gibi bir... E, ...şey de vardı... ...şarap içmek yerine... ...ya o safi nasıl olsa laf salatasıydı... ...ha ha tabi evet üzüm... ...üzüm diyebilirdik de... E, bu kısmı... ...peki üç çocuk da öyle mi sence? Yani zorunluluk olmadıkça bence sıkıntı yok... ...üç desin beş desin... ...adam da böyle konuşuyor ne yapacağım falan deyip... ...geçilebilir de üç çocuğu mesela... ...hani zorunlu hale getirse... ...bir başka hikaye ya da... E, ...içmeyin üzüm üzülmeyin falan... ...ha tamam amcacım eyvallah deyip geçilebilir ama... E, ...fiyatını arttırdım dediği yerde... ...başka hikayeden bahsediyoruz. Evet o zaman e, işte... ...farklı yani 3 çocuk... ...insani gelişme endeksi raporunda... ...nasıl bir yer alacak o da ayrıca... ...düşündür. 3 bilezik gibi. 5'i <gülüyor> bir yerdi 3'ü bir yerdi. Peki geçiyorum bunu taksiye zam meselesi bak bizi nerelere kadar getirdi. Asıl bugün bir de İran'ın nükleer programı. yani bu Buldum bir... bu arada <gülüyor> e, en büyük ÖTV zammı %30'la rakı ve vodkaya gelmiş. Bu vergi artışı e, içki fiyatlarına yansımaktaymış şıkır şıkır. Evet bunun e, şeyle bir ilgisi yok ama değil mi herhangi bir İslami vesaire düşünceyle. "Benim halkım içmesin, mutlu olsun." düşüncesiyle ilgisi yok herhalde. Yani kavga etmesin, suç işlemesin. E, bunda sun, böyle bağlantılar kuruyor. Kurnazlık etmesin falan diye. Bir i̇şte şey bunların hepsi bir hayat e, şekli, taayyülü ya. Hani bir de bunun üzerinden de zaten memlekette bolca tartışma da var ya. Hani bunu yapıp üstüne bir de sağlık için falan dediğiniz zaman e, öyle berbat bir yere oturuyor ki yani diyecek çok fazla bir şey kalmıyor geriye. Allah akıl fikir versin. Yani sağlığa buradan mı başlıyorsun? Termik santralleri çıkır çıkır aç. Yanına doğalgaz çevrim istasyonlarını pıtır pıtır koy. E 3. köprü, 3. havalimanı, 3. çocuk bilmem ne diye devam et. Ondan sonra sağlık. İstanbul, İzmir, karayolu 3,5 saat. 3 üzerinden takılır. 3 çocuk 3 saat. Ve 3. köprü, 3. havalimanı. 3'ün bir uğuru var herhalde. İslami bir referansı var mı üçün? Allah'ın hakkı var. üçtür. Hmm. Bir onu biliyorum. ya hmm. Oradan mı yola çıkıyor hikaye onu bilmiyorum ama... E, ...yani bu üçe beşe bakmıyoruz durumu fena halde sıkıntı olmaya başladı. ya yani Mesela özel halk otobüsleri, raylar, e, raylı sistemler İstanbul'un orasına burasına koydukları... ...birleşeceğini beklediğimiz ve e, deniz ulaşımına yüzde yüzlük, a, yüzde onluk bir artış yapıldı... Evet taksiye yüzde on dörtmüş. Tünel Karaköy arası yüzde yüz zam var. Falan böyle mis gibi gidiyor yani. Evet. Peki İran'ın... İki buçuk liraya gidiliyor. Tünel Karaköy arasında artık. Hmm. Mesela. Yani yokuşu aşındırmak e, artık iyicene farz oldu diyebileceğimiz hikaye. Ama her şey vatan için. Her şey halk için. Merak etmeyin. İran'ın durumunu artık gelebiliriz herhalde Gündemde Türkiye ve İran var İran konusu hiçbir zaman bitmez Zaten ne zaman Problem Since olsa... 1979 <gülüyor> Devam <gülüyor> edebilir miyiz evet. Marka Marka evet İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gene Joe Biden'a Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'a Reuters kaynaklı bir haberden okuyalım Sadece inandırıcı askeri bir tehdit İran'ın nükleer silah üretmekten caydırabilir demiş. Binyamin Netanyahu. Ne diyorsun? Amerika'da beş günlük bir ziyaret için bulunuyor. New Orleans'de yapılan Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları Genel Kurulu sırasında Biden'la bir araya gelmiş. Şu İran'ın nükleerden vazgeçirmenin tek yolu nedir demişler. Bu Ülkenin... nedir? Ülkenin nükleer silahı yönelik konusunu durdurmaması halinde inandırıcı bir askeri tehdit. Yani ne demek inandırıcı askeri tehdit? Ya, inandırıcı olabilmesi için bir şeyin gerçekleşiyor olmasına mesela fayda olabilir. Örneğin hani e, inandırıcı olmak için birkaç bomba atılabilir. Atom bombası atılabilir mi? O da inandırıcı olur ama hani e, fazla. Fazla inandırıcı evet, olur. Evet hani onun yerine sanırım daha tehditkar ama e, işte... Bilmiyorum galiba savaşı yükselteceği kesin çünkü savaş konuşmaya başlayıp üstüne üstüne inandırıcı olmaya başladığınızda karşı tarafta inanabiliyor. İnandığında onlar da aman tanrım o zaman diyelim yaptıklarını yaptıklarını diyelim falan filan gibi bir şey yapmıyorlar genelde. Karşılıklı bir çatışma ortamı doğabiliyor. Ama doğabiliyor yani yapacak bir şey yok. şimdi e... Bu arada e, İran'da şey demiş e, ya, müzakerelere artık hazırız ve Türkiye'de müzakere isteriz demiş. O da lezzetli oldu. İran'ı batıyla karşı karşıya getirerek sıkı yaptırımlarla savaş riskini gündeme taşıyan krizin çözüm yeri Türkiye olması demiş. Tahran'ın teklifi kabul edildi diyor. Nükleer kavgada son durak Türkiye başlıklı bir manşeti var. Taraf gazetesinin mesela ama başka gazetelerde de tabii görüyoruz. Bunu. Ne olacak peki şimdi? Yani... İran Dışişleri Bakanı Menuhşehir Mutteki büyük krize neden olan uranyum takası ve 5 artı 1 üyeleriyle 5 artı 1 çözüm müzakerelerinin Türkiye'de yapılması teklifini övveki akşam iletmiş. Teklifi de kabul etmiş Ankara Dışişleri Bakanı Davutoğlu aracılığıyla yıl sonu gelmeden müzakere için girişim başlatmış iyi Bunlar iyi bir şeyler galiba değil mi? Evet. Yalnız e, Amerika'nın meşhur cumhuriyetçi ya artık faşizmle sınırı çok muğlak hale gelmiş olan senatörlerinden biri Lindsey Graham var. Güney Carolina eyaletinden. Bizim parti demiş büyük de bir zaferle çıktılar ya Cumhuriyetçi hı hı. Parti. GOP diyorlar. Grand Old Party. Büyük hı hı. Parti. Ee, bizim parti askeri eylemi destekler demiş. Askeri harekatı İran'a karşı. Hem de bunu şeyde yapmış. Kanada'da yapmış galiba. Evet. Nova Scotia Kanada'da değil mi? Halife evet. Orada bir konuşma yapmış. ...şey demiş... ...bu sert rejim... ...mollalar rejimi var ya demiş... ...biz bunları... ...buralım demiş... ...o zaman geçiyor muymuş? Yani hadım... Etme, ...sistemi iliş, adım ediyor... Burarak, ...evet sistemi... ...buralım demiş... ...baktım terimi de çok uzun zamandır... ...görmemiştim... ...yanlış mı acaba hatırlıyorum diye... ...newter kelimesini kullanmış... Yani öküzler falan yapılır ya böyle. Hayvanlar için kullanılan yine işte şey gibi. Nötrleştirilmiş evet. yani. İyi diş ediyorsun. Hayalarını vuruyorsun mesela. Ve böylece rejimin... Bu arada tabii Rejim... erkekliğin gayet gayet değerli olduğu, temel tartışmalardan olduğu hani Doğu Batı diye ayırıyorlar ya genelde bu kafalar dünyayı. Doğu dünyasında hani erkeklik, erkeklik üzerinden var olan egemen kültür falan filan. Bu tip lafları duyunca eminim çok daha... Hadım olmuş gibi davranmaya doğru yatkınlaşıyordur değil mi? Tabii canım. Yani savaşı değil. kaşımak falan olmaz bu tip sözler. Tam tersine korkutup amanın yoksa Anladım. ben yani diş mi edileceğim şimdi diyen mollalar birdenbire boyun eğebilecekler diye Ben tam olarak ne demek istediğini bile anlamadım. Zaten o da anlatamadığını düşünüp şey demiş galiba sonunda. Yani demek istiyorum ki rejimi kısırlaştıralım ya da hadım edelim. Bundan kastu şuymuş sadece nükleer program yetmez. Bütün ordusuna bakmak lazım İran'ın falan diyor. işte deniz kuvvetlerini batıralım. Hava kuvvetlerini yok edelim falan. Adamlar da armut topluyordu. Yani bir garip ve, değil mi? savaş? Devrim muhafızlarına da artık nihai darbeyi vuralım onları da bitirelim demiş. Heyecanlı bir arkadaşımız bu. Ya bunların Ama... olmasının anlamı zaten hani savaşmadan mümkün böyle bir şey. İran'la öyle bir anlaşma yapacaksınız ki e, donanmasını batıracak. E, Cumhuriyet işte muhafızlarını yok edecek falan filan. Bu anlaşma pek anlaşılabilir bir anlaşmaymış gibi değil. Yani hmm. haklı ya da haksız olması çok önemli değil. Olması ihtimali yok üstünden gidiyorum da. Ama kuvvetli bir Amerikan geleneğinden geldiği de Şüphe götürmez herhalde. Tabii değil mi? Tabii, tabii. Boğaları burarak şeyleri e, nasıl yapıyorlardı böyle kızgın maşalarla mı yaklaşılıyor? Nedir yöntemi bunun? Bazı Amerikan filmlerinde, cowboy filmlerinde vardır ranchlerde geçen. Herhalde öyle bir şey. Yani kullandığı terimlerden ortaya koyduğu perspektifi hakikaten e, kan kan kan diye bağıran bir insan ama büyük ihtimalle bunu akla yatkın falan da bulacak bir kısım birileri çıkacak Tabi şey yalnız biraz savunma bakanı hafif endişelenmiş çünkü bunu bir uluslararası toplantıda yapıyor. Kanada'da. Kanada'nın dış e, savunma bakanı Peter McKay de ya ama iyi de şimdi İran'a bir askeri saldırıda bulursak bayağı negatif sonuçları da olur bunun serpintileri de olur uluslararası yaptırımları tercih edelim demiş. Konuşma da bu şekilde oluyor. Panelde konuşmuyor adam. Yani şey, Lindsey Graham diyor ki panelde vuralım, kıralım, hayalarını da vuralım, bitirelim işi diyor. Ya o kadar yapmasak mı diyorlar. Biraz sert kaçtı diyorlar. Yıllık ikinci Yıllı güvenlik konferansındaymış bu konuşmalar. Ehud Barak da oradaymış İsrail Savunma Bakanı. Hala diplomasi ve yaptırımlar safhasındayız ama bütün opsiyonlar açık diyorlar tabi. Bütün seçenekler masada. Bütün seçenekler masada evet. Heyecan verici bir durum. Çok teşekkürler. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Amerika Asya'daki askeri varlığını da genişletmek istiyormuş. <gülüyor> Amerika... <gülüyor> Bu da bunlar Türkiye'de... çok normal geliyor bana hani. Amerika İran'da hiç silah olmamasını da istiyor. Amerika Asya'da varlığını genişletmek de istiyor. Bunlar normal hani istemenin sonu yok zaten hayatta isteyenin de bir yüzü ama hani öteki taraf hiç hesaba katmadım ve hesaba hesap diyebilir misin? Benim Hesap masasına hangi taraftan oturduğuna, baktığına bağlı aslında. Gücün varsa tabii böyle de diyebilirsin de acaba bunları kapsayacak gücü var mı? Bilemiyorum içeriyecek gücü. Yani şey bu da şeyden Bush döneminden bize intikal eden değerli devlet adamı Bush şey Gate söylüyor. Avustralya'da düzenlenen yıllık güvenliği. Sürekli olarak herkes oturup güvenlik konuşuyor farkındaysa. Herkes bizim güvenliğimizi istiyor. Neyse ki. Allah'tan. Şey, bir türlü güvenlikte olamıyoruz ama hani bu kadar çabaya rağmen mi, bu kadar çaba sebebiyle mi o kısım belli değil. Bu kadar çabaya rağmen olmaması da üzücü tabii ama olacak. Daha da fazla. Bir de İran'ı, bir Yemen'i yapınca Gates önem verdiğimiz konuların başında terörle mücadele sanal güvenlik ve felaket yardımı geliyor demiş felaket yardımı demişken Haiti'deki durum şey Thomas kasa, kasırgası bastı ortalı ilk sen sözünü etmiştin onun Çadırmadır kalmıyor Korkunç yağmurluğa yağıyor Felaket bir durumda devam ediyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Bir facia durumu ama Yardımlar pek ulaşmadı anladığım kadarıyla Geçelim ama onda Asya'daki varlığımız Peki Irak'ta Şey kuruldu diye bir haber var Hükümet kuruldu bu doğru mu Yok Sen... Bugün tarafta var Nihayet hükümet diyor Irak seçimlerden sekiz ay sonra yeni hükümetine kavuştu. Kurulmuş mu ya? Talabani ile Maliki konumlarını koruyacaklar. Bağdat'ta sağlanan uzlaşmaya Ankara'da katkı yaptı diye bir haber var. Ee, ya ben bildiğim kadarıyla Ankara'dan bir heyet Erbil'e giderek Barzani ile görüştü ama hükümet de kurulduysa ya iyi yani. Davutoğlu işte Irak'ta temaslarda bulunurken taraflar yeni hükümet üzerinde anlaştılar demiş. Bu taraftan tarafların anlaşmasıyla mı oluyor? Ya yani yoksa benim, seçimden kim yüksek o oranı? Son... çok önemli değil. Büyük hükümet çıksın da ne olursa olsun <gülüyor> ne oluyor. Ya bunların hepsi çoktan birer ayrıntı halini aldı. Ben de şu anda mesela CNN Türk'ün haberi açık. 19 dakika önce güncellenmiş. Irak'ta hükümet kurma çalışmalarında umut diyor. Yok, öyle değil. Ya ben çünkü hükümet kurulunu görmedim ama tabii benim kaçırma ihtimalim De var onu biliyorum. Ahmet Davutoğlu taraflar yeni hükümet üzerinde anlaştılar demişti O da kuruldu dememiş tabii. Ama e, şimdi bak Nuri El Maliki Başbakan ve Celal Talabani Cumhurbaşkanı onlar yerlerinde kalıyorlarmış. Parlamento Başkanı değişiyormuş. Seçimi birinci bitiren İyadallavi'nin lideri olduğu El Irakiye bloku. Parlamento başkanının üstlenecekmiş. Benim bildiğim seçimlerde birinci bitirenler başbakan ya da sisteme göre cumhurbaşkanı da olurlar. Burada öyle olmuyor anlaşılan. Bombalayalım buralım mı İran'ı? Bombalayalım, buralım yani neden olmazsa ama hani konuya doğrudan Bir sağlam bir şeyler ondan emin değilim. Yani denklemi değiştirmekten bahsediyorsak bunların hepsi çok çok çok denklem içi hatta denklemin özünü oluşturan formüller. Ama durumunda. sana bayılacağım bir haber bağlantılı veriyorum. Irak'ta milletvekillerine dava açılmış. Ne sebeple? Boşuna maaş alıyorlar diye. Ve haklılar. ...bazı insan hakları grupları... ...yani bana göre haklar... ...mart ayından beri çalışmıyor ki meclis... ...ama milletvekilleri takır takır... ...maaş alıyorlar... ...bu sence <gülüyor> tuhaf bir durum değil mi? hı Yani hakikaten değil ciddi ciddi bunu düşünüyorum. Çünkü hani Irak'taki bütün bu tuhaflığın içinde bunu tuhaf bulursak ben de bunu tuhaf bulacağım. <gülüyor> ama şöyleymiş Mart ayından bu yana sadece bir kez meclise gitmişler. Ay helale hoş olsun canım ne olacak milletvekili seçilmek gibi bir şey kabul etmişler milletvekili olmuşlar. E tamam işe yaramıyorlar ayrı konu ama Irak'ta ne işe yarıyor ki onlar işe yarayacak. Düzenli olarak maaşlarını almaya davet olmaz demişler devam edilemez. Peki 7 Mart seçimlerinden sonra meclis bir kere toplanmış. Ne kadar sürmüş? 20 dakika. Yeni milletvekillerin görev, yemin onlarda da gayet kısa sürüyor anlaşılan. Bombalama olmadan hızlı dağılmak <gülüyor> gerekiyor ya. <gülüyor> 20 dakikada bitmiş. Sonra meclis işlevsiz kaldı diyorlar. Bu da Anayasa Mahkemesi meclisi toplantıya çağırmış. İşte işsiz, i̇şlevsiz kalınır mı meclis diye. Yeni meclisin de bir an önce başkanının filan belirlenmesini istemişler. işte pazartesi günü bugün toplanacakmış ikinci kez. Mart'tan bu yana. Çok sık sayılmaz. Ama bu oturumda ertelenmiş. Buna da üzülmüş olduğunu söyleyemem herhalde. Yok. Ertelenmiş. Gelecek haftaya kalmış. Bu arada Yunanistan'da seçim var. Yerel seçimlerde e, Papandreou hükümeti eğer şey olursa erken seçime gideceğini açıkladı. Kötü sonuç alırsa fakat yerel, yerel seçimde iktidar öndeymiş ve iyi sonuç alınca da erken seçime gitme kararından geri dönmüş bu Papandreou. 13 seçim bölgesinin 7'sinde kazanmış seçimleri. Ba, e, yalnız muhalefet lideri yeni bir lider benim bilmediğim bir isim Antonis Samaras başbakanın erken seçim tehdidi yaparak seçmene şantaj yaptığını ileri sürmüş ama alındığı büyük desteği buna rağmen şantaja rağmen alamadı demiş ama gene de Yunanistan seçimi herhalde Burma'daki seçimden iyi 20 yıl sonra bir seçim daha yaptılar tamamen sahte olduğu söyleniyor Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi liderliğindeki ana muhalefet partisi de boykot ediyor zaten. Buna da seçim diyoruz. 3000 milletvekili adayının 3'te 2'si zaten faşist junta bağlantılı partilerin adayıymış. Bu seçimi Hı. fazla demokratik bulmadığımı söylemek zorundayım. Yani 20 yıl sonra en azından seçim oluyor olmasına buna da şükür. Demeyelim mi? Demeyelim e, ya. Diyelim ya. <gülüyor> Peki. Yani hani 80 sonrası özaldı, özaldı. Seçime benziyor bu miktar. Hani buna da şükür. Bak fena mı? adamlar sandık koydu falan diye bakamaz mıyız? Nereden nereye bakarsın? Yarın öbür gün generalleri falan da yargılarlar. Der Değil misin? Ya işte hani umut dünyası. Umut <gülüyor> <gülüyor> fakirine ekmek Çin'le Fransa milyar dolarlık anlaşmalar yapmışlar bu arada. O, o sevindirici Evet işte. evet yani ticaret gelişiyor. Komşu da pişer bize de düşer. Ee, Paris Gü Güvenlik ziyareti. Güvenlik sorunu da azalır. Güven öyle mi? Güvensizlik durumu ha. ortadan kalkar. Yok artık Çin zaten galiba anladığım kadarıyla yani ben öyle hissediyorum. Piyasanın e, kabul edilen meşru oyuncularından birisi. Yani son ekonomik krizden sonra ay onlar kaliteli değil. Ay ay falan kısım bitti. Hayır şey. ben yani Çin özel spesifik olarak Çin Çin'den bahsetmiyorum. Dünyada genel bir güvenlik sorunu var ya. Ha, daha anladım. Böyle bir. Dünya hoş, barışı babında. Dünya barışı sen. için evet. <gülüyor> Onu bilmem ama e, işte Paris'te anlaşmalar imzalanmış. Çinle e, ile Çin Fransa arasında 14 milyar dolarlık ticaret anlaşmaları imzalanmış. Ee, anlaşmalar çerçevesinde Çin Fransa'da ithalatını 5 yıl içinde 2'ye katlayacak ve 56 milyar euroluk ithalat oh, yapıyor olacak oh, oh, ne kadar iyi ee, bir de tabi Areva var biliyoruz demin de bahsettik işte Fransız nükleer şirketi onunla da 2,5 milyar e, euroluk bir anlaşma yapılmış Çin'de uranyum temini pardon Çin'e uranyum temin edilecek Areva tarafından Çin ne yapacak uranyumu derseniz e, tıbbi radyolojide kullanacak Çin'i iyi etmeyi düşünmüyorlar değil mi? <gülüyor> Belli ki düşünmüyorlar. <gülüyor> Amerika'da. Koruma Benim kabı zenginli. sayılır uranyum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Fransız petrol devi demiş BBC. Total de Çin'de bir petro kimya testine 2-3 milyar euroluk yatırım oh, oh, yapacak. Oh, oh. Yani sen ver ben al. Oh, oh. Dostlar alışverişte <gülüyor> görecek Fransa ile Çin'in uzun bir süre. Evet şimdi ağır bir haber daha var onu da verelim acil bir kayıp haberi var ha evet çoktandır aslında duymadığımız tipli haberlerden biri o açıdan da önemli insan hakları derneğinin gözaltıda kayıplara karşı komisyonunun yaptığı bir açıklama bir kişi kaybolmuş İstanbul'da ve üstüne üstlük baya da karışık bir kaybolma hali 30 yaşındaki Bitlis doğumlu Necat Şahbudak 4 Kasım tarihinde Bağcılar Göztepe'de Z Yeni, Yeni Beyda Zeliha Hatun Camii'nde namaz kılmış ve ardından da cami çıkışında saat 1-1.30-2 gibi e, telsizli kendi polis olarak tanıtan 3 kişi cemaatin gözleri önünde bayağı gözlerini bağlayıp e, Necat Şah Şahbud'a bir araca bindirip götürmüşler. E, hemen ardından telefon açmış amcasına beni alıp götürüyorlar avukatıma haber verin peşime düşün demiş. Bir daha bir haber yok. Ee, emniyet böyle bir gözaltı olduğunu kabul etmiyor. Böyle bir gözaltı yok emniyetin kayıtlarına göre. Ee, bayağı bir ortadan kaybolma halinden bahsetmek mümkün. Ee, haberdar olmak lazım bu tip evet. şeylerden diye söylüyoruz. Uzunca bir süredir, bir süreden beri duymamaktaydık. Çok kaybı verici. Da bu sebeple verici. herhalde İçişleri Bakanlığı'nın hızla ne olup ne olmadığını buluyor olması lazım yok bizde değil demek çünkü çok yeterli değil bütün son 3-4 senedir yapılan tartışmaların ardından ben o zaman bu, bu çok ağır haberle değil daha hafifletici bir haberle bitirmek istiyorum aslında çok ağır bir haber de ne taraftan baktığına göre de biraz hafif sayılır papa da 3 çocuk istemiş Cum İtalya'da şeriat geliyor der misin? Aha <gülüyor> Şimdi İspanya'yı ziyaret ediyor Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus Kürtaj ve Ötanazi yani Merhamet ölümlerini kınamış Acı çekmesin diye hayatı son verme olayını ve Çocuk aldırmayı Avrupa ülkelerindeki hük Hükümetlerden de doğumu teşvik edici yasalar çıkartmalarını istemiş. Bunu acaba Türkiye'ye de İslam ağırlıklı olmasına rağmen gönderir mi böyle bir şey? Başbakanlığı en fikir olduğunu. E, Ayinler falan yönetiyor. Ama e, hoşluklar da var. 58 bin kişi izlemiş. Fazla da başarılı olup olmadığı Tartışmalı bunu. Dünyanın da en katolik ülkelerinden biriydi eskiden özellikle Franco zamanında Franco faşizmi zamanında falajizmi her neyse Papa'nın yönettiği ayini tapınak içinden aralarında İspanya Kralı Juan Carlos ve Kraliçe Sofia'nın da bulunduğu 8 bin kişi tapınak dışından da 50.000 kişi izlemiş Papa ayin sırasında da konuşmuş zaten çok sayıda dil Papa'da açılım yapıyor çok sayıda dil bildiğini biliyorduk evet açılım yapmış Bu, ara... bu iş bayağı AKP kokmaya başladı 3 çocuk <gülüyor> katalan açılımı falan derken <gülüyor> evet. tehlikenin farkında mısın? Fethullah Gülen'le de görüşmeleri sorma, olmuştu papana. Neden o neden o diye bayağı düşünmüştük. Bence hmm. Bu işin içinde bir iş var. Bir bit yeni hissediyorum. Yoksa muhafazakarlar ve sağcılar hep aynı şeyleri düşünüp aynı yerden bakmıyorlar dünyaya. Bununla ilgili değil. Bu olsa olsa bir network olmalı. Bu Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın de bu işte bir şey olabilir mi? AB-D abi. Artık onu anlatmıştım daha önce. Kısasını buldular. Böyle yazdığın zaman V ve benzeri. Yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve ve benzerinin tamamını kapsayan bir kavramsalla ulaşmış oluyorsun. Bunu şeye verelim. Koridora yeni getirdiğim kompüter var ya. Ona bir ver bakalım analiz etsin bu komployu adını hal koyduk. Vallahi iyi olur ya. Bir verelim. Deneyelim. Bakalım ne diyecek yani. Bu arada Varsenal'daki eşcinsel dernekleri de papayı protesto eden bir eylem düzenlemiş. Bak gene bu bu seferde Aliye Kavaf'ı da hatırladık hı hı. bağlantı devam ediyor bak abi bu artışma ar <gülüyor> sanki dünyanın her tarafında aynı şeylerin aynı hatlarda tartışıldığı gibi geliyorsa size doğru geliyor ama böyle görmeye başlarsanız milliyetçilik mesela yapmak zor olabiliyor özel koşullar gidiyor falan neyse hiç bağlamayalım memlekete biz oradaki eşcinsellerin haberini verelim eşcinseller de öpüşerek protesto etmişler Papa Görmel'den gelmiştir herhalde bakmamıştır o tarafa. Eşcinselliğin çünkü bayağı bir hastalık olduğunu söyleyen sözleri var Papa'nın. Elimizde bile var onları. Dirsek olarak bile kullanıyoruz. Çamba vamba eşliğinde. Peki biz artık bitirelim. Ve bitirirken de Chris Conner'ın doğum günü 1927'de Bugün doğmuş olan Chris Conner Amerikalı bir caz şarkıcısı Önemlerinden biri Ve kendisi 2009, 2009'da geçen sene Ağustos'ta yani Bir sene den biraz fazla önce Ölmüştü Chris Conner'ı da As Time Goes By Adlı standart caz Parçasıyla e, Analım ve Hepinize günaydın diye. Günaydın Günaydın, günaydın. is still a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things apply as time goes by They still say, I love you, on that you can rely, no matter what the future brings. Jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers. same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. či kaste.